Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereketü Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi erdirsin. Ramazanda kazandığınız güzel evsafı, güzel alışkanlıkları Ramazandan sonra kaçırmamayı elden ve onları güzelce uygulamaya devam etmeyi nasip etsin. Muvafak eylesin cümlenizi. Sevdiği kulu eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Bu cuma sohbetinde okuyacağım hadis-i şeriflerden birincisi şöyle Ela ukhbirikum bi suretin mele'et azametuha ma semai vel Şey şeyya aha sebu'une elfe melekin suretül kehfi men kara aha yevmel Cuma'ti kafarallahu lehu biha ile Cuma'til uhran ve ziyadeti selasedi eyyam min ba'diha ve o kıye nuran iye bihu şema ve bu kıye min fitreti tecer hemen kara hamsa min khatimeti ha yine iye huluf min ve bu ise min eyley leyle şah efendim güzel bilgiler ihtiva eden bir e, rivayet efendim eee izni bir Rafi'den mürsel olarak rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz buyurmuş: Ela, ukhberikum, dikkat edin, ben size haber veriyorum. Veya ben size haber vermeyeyim mi? diye teşvik manası uyarı manasına bir edat bu ela, edatı tembih deniliyor Öyle bir sureyi size haber vereyim ki: Meleet azametu ha ma beyne Azameti ulunu gök ile yerin arasını doldurmuş olan bir sure. Çok kıymetli, azametli efendim, muazzam bir sure. Şeyye Aha Cebuna Elfe melek. 70 bin melek onu e, yeryüzüne inişinde uğurluyor. Tekşî ediyorlar. O kadar şerefli. Bu sure hangisidir? Suretül Kehf'i. Kehf suresidir. Ben Karaahe Mevcumaati kim cuma günü bu sureyi okursa ben de cuma sohbetinde size bu ıı, bilgiyi sunmuş oluyorum. Hemen okursunuz inşallah. Kim bu sureyi okursa cuma günü ne olur? Feferallahu lehu. Allah onu mağfiret eder. Biha bu okuduğu surenin mukabilinde sevap olarak, mükafat olarak mağfiret eder. İler cumae til yani ilerideki ilerdeki efendim cuma gününe kadar ileriye dönük günlerdeki günahlarını manfiret eder. Çok ilginç. İyadete selâ seti eyyâ min badiha. Ondan sonra da efendim üç gün daha ileriye doğru fazla, üç gün daha fazlasıyla yani on günlük ileriye dönük günahını affeder. Bu tabi bu ileriye dönük günahların affedilme meselesi bir de Arafa günü orucu kim hacıların Arafa'da çıktığı Arafa gününde hacı olmayanlar memleketlerinde kim efendim Arafa günü orucu tutarsa kurban bayramından önceki gün oruç tutarsa geçmiş bir sene günaha af olur bir de gelecek bir sene ileriye dönük günaha af olur buyurmuştu Arafa günü orucu hakkında peygamber efendimizin hadisi şerifi öyleydi. Efendim Bu ne demek? Önün, önündeki bir senelik günahının affolması ne demek? Bir sene daha Cenab-ı Hak ömür verecek. Bereketlenecek ömrü elhamdülillah demek. Hem de o oradaki hatalarını da çünkü hatasız kul olmuyor. Çeşitli günahlar, hatalar her zaman işlenebiliyor. Ya kızılıyor ya unutuluyor ya bir efendim, efendim cahillik oluyor. Bir şeyler oluyor. Cenab-ı Hak o hataları günahları affi eder demişti şimdi burada da bir şeyle karşılaşıyoruz buna benzer durumla kara ee, Kehf suresini okuyan kimsenin ilerki cuma iler efendim e, iler cuma adil öteki ilaki cumaya kadar ki günahları affoluyor ve ziyaret eti selâsete iyi amim ondan sonraki üç günü de fazlasıyla demek ki ileriye dönük on günlük günaha affoluyor hem yaşayacak Allah ömür verecek, hem de hatalar vesairesi silinecek, af olacak. Bir güzel müjde. Onun için Cevs suresini, efendim ezberleyin. Cuma günleri bu hadis şerifi duydunuz, okuyun. Sonra başka özelliği nedir bu surenin? Ve ve bu ukiye nuran bu sema ve kendisine göklere kadar çıkan göktere ulaşan bir nurda verilir. Bu Kef Suresi'ni okuyana bir de nur verilir. Tabii insanın nurlu olması, nura sahip olması, nurla aydınlanmış olması çok önemli. Bu e, çok e, manalar ifade ediyor. Nurlu bir insan olmak, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir insan olmanın alameti. Ondan sonra efendim günahlardan uzak olmasının alameti. Efendim e, nereye basacağını, ne yapacağını cenah gösterecek. Hatalı işler yaptırmayacak. Tevfikine rehber gidecek demek olabilir. Yani bir de böyle göklere yükselen, göklere ulaşan bir nur da veriliyor kendisine. Sonra daha önemli bir başka özelliği efendim bukiye min fitne deccal. deccal fitnesinden de korunur. Böyle bunu okuyan insan deccal efendim fitnesinden de korunur. Bu da çok önemli. Bugünlerde burada ebediyizindeyken efendim deccal ile ilgili hadis-i şerifleri sahih kitaplardan okumuştuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki o sahih hadis-i şeriflerde Adem aleyhisselam'ın yaratılmasından efendim kıyamet kopuncaya kadar deccal'in fitnesinden büyük bir fitne yeryüzünde vuku bulmamıştır. bulmayacaktır. Yani en büyük fitne neden? Çünkü deccal bir takım olağanüstü meziyetler, gösteriler bir takım göz boyayı başarılar gösterecek insanlara. insanlar da ona kanacaklar. Efendim dinlerine bırakıp deccale tabi olacaklar. Halbuki peygamber efendimiz buyuruyor ki ey Allah'ın kulları dininizde safa durun sebat edin, ayrılmayın diyor. Bu deccalın fitnesi çok aldatıcı bir fitne. Çünkü deccale tabi olanlar maddi çok refaha kavuşacaklar. Deccal'ın Deccal olduğunu anlayıp da ona itiraz edenler de çok sıkıntılar çekecek diye bildiriliyor. Tabii e, ama sıkıntı çekecek ama ahirette cennete girecek. Yani dininde sabit olan, Deccal'a kanmayan, göz bayıyıcı, başarılara, refaha vesaireye aldanmayan, dinine bağlı olan cennete gidecek. Onun güzel gösterdiği şeylere kanıp, başarıları, başarı sanıp efendim, ona tabi olanlar da e, cehenneme gidecek. Yani ahireti mahvolacak. Onun için Deccal'ın fitnesine kanmamak çok önemli. Kehf suresini okuyan Deccal'ın fitnesinden de emin olur buyuruluyor. Onun için de Kehf suresinin manasını düşüne düşüne, tefsirini okuya okuya güzelce öğrenmemiz, ezberlememiz lazım diye düşünüyorum ben. Efendim hoca kardeşlerimiz de cemaate ahaliye Kef suresinin tefsiri güzelce anlasınlar. Baş tarafında tefsir şeyde Kef suresinin efendim ilk ayetlerinde Elhamdülillahi'llezî enzela alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehû 'iwace kaimen liyurdabe sen cedîden milleten ve yebşir'el mü'minînellezîne ya'malûne's sâlihâte en lehum ecrun hasera, Ma kesîne Bih ve yüzlerle zinatlar udet hazallahu ve da malihim bih min ilmin ve lale abaihim kelimeten kelimen takrümün ifaîhim in yakuluye illa kediba yalan söylüyorlar. Efendim bu yanlış dinlere girenler, onların inançları yanlış, halkı kandırıyorlar, işin doğrusu tevhid dinidir diye öyle başlıyor ilk ayetik i Biz de tevhid senesine girdik, 2000 yılı tevhid yılıydı. 2000 yılıyla başlayan 21. asırda tevhid asırıydı. Onun için Kehf suresinin sizde 1. ayetinden itibaren tevhidli güzelce öğrenmeye başlayan kimlerin yalan söylediğini Cenab-ı Hak orada bildiriyor insanları nasıl kandırdıklarını bildiriyor. Oradan başlayın. Sonra ne var? Bu ayetlerin arkasından. Bir takım mübarek insanların ki onlar ashab-ı keh dediğimiz insanlar. efendim O insanların zamanındaki putperestliğe tabi olmadıklarını onu reddettiklerini ve dinlerini korumak için mağaraya sığındıklarını anlatıyor. Yani Allah'a olan sağlam, doğru dürüst Efendim hak imanlarında efendim baskıya boyun eğmeyip efendim e, sebat gösterdiklerini ve onun için mağaraya girdiklerini anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın da onların hallerine efendim mucizevi bir takım efendim özellikler verdiğini anlatıyor. Kehf asabı ki Keh, hare hani damsta ashabı ki mağarası var efendim daha başka yerlerde olduğunu söyleniyor araştırmalarda vesairede. Yani asabı ki hikayesi de önemli. Devirlerinin putbere hükümdarına efendim e, tabi olmuyorlar, boyun eğmiyorlar. Günahı, haramı, yanlış dini reddediyorlar. Kendi doğru dinlerinde sebat ediyorlar. Hatta efendim ölümden kurtulmak için de mağaraya sığınıyorlar. O da önemli. Bu Kehf suresinin başındaki e, başındaki ayetleri Fevatihu suretil Kehf deniliyor hadis-i şeriflerde bunu okuyanlar cehaletin fitnesinden korunur. Demek ki tevhid'i öğrenince korunur. Efendim ashabı kehf'in fedakarlığını öğrenince korunur. Yani ashabı kehf gibi her ne pahasına olursa olsun hak yolda sebat göstermek, sımsıkı İslam'a sarılmak, hak yoldan, ima, hak imandan ayrılmamak. Evet işte bu sure efendim eee okuyan Deccal'ın fitnesinden de korunur ki çok büyük bir fitnedir. Belki de biz bu fitnenin başlamış olduğu bir zamanda şu anda yaşamaktayız. Çünkü pek çok kimse Batı medeniyetine inanıyor, efendim Batı medeniyetinin efendim üstünlüklerine kanıyor ve İslamı bırakıyor, efendim Batı medeniyetinin maddi başarılarından dolayı yanlış manevi inancına da meyil ediyor. Halbuki maddi başarı ayrı şey maneviyatının, fikirlerinin, inancının doğru olması tamamen farklı bir şey. Yani İslam, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yegane din, innet dine, İslam, Allah'ın indinde makbul olan din, geçerli din, sadece İslam. وَوَنْ يَبْتَغِ İslam'ı dinen دِينَ yok يَكْوَلَ مِنْهُ İslam'dan gayrı bir din edinmeye kalkışanın, dindarlığını, ibadetlerini, hayratını Allah, kabul etmeyecek ve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de çok büyük ziyana uğramış bir kimse olarak kendisini bulacak. Hesapta iş anlaşılacak buyruluyor. Efendim o bakımdan o bakımdan efendim bu sureyi çok iyi öğrenin ve ve kara hamse ayetin min yine hineye huzumat ca'ahu min firâşi'yi Kehf suresinin sonunda. Efendim beş ayet de kim okursa e, yatağına yatacağı zaman yatağına uzanacağı zaman okursa o gece her türlü efendim yönden mahfuz olur, kış olur, kutsi olur yani tehlikelerden, efendim korkulardan, üzüntülerden, zelzele, yangın diğer e, neyse. Her şeyden korunur. Ofize. Korunur, mahfuz kalır. Ve bu üsemin ey Leyli şae gecenin hangi vaktinde kalkmak isterse o zaman da kalkabilir. Evet bazen insan gece kalkayım da bir teheccüd namazı kılıyım, sevap alayım diyor. Ama uykusunu yenemiyor. Uykusundan dışarı çıkamıyor. Çünkü uyku içinde insan şuuruna sahip değil. Uyku bastırırsa Efendim derin derin uyuyor. Gecelin tecide kalkmak değil, efendim şeyi bile kaçırıyor. Efendim e, e, sabah namazına camiye gelmeyi bile kaçırıyor. Onun için ne yapmak lazım? E, bu bilgiden de istifade etmek lazım tabii. Efendim e, şey olarak e, gece istediği vakitte kalkabilmek de çok önemli bir husus olmuş oluyor. Baba bu son şeyleri de ezberleyerek efendim e, son 5 ayeti de ezberleyerek e, onları da gece yatarken okumadan 5. ayette şimdi okuyorum. Bizleri ceza uhum cehennem bir makferu ayati ve Size bir güzel e, hediye paketi bayramdan sonra, efendim işte bu sureyi başını sonunu güzelce ezberler okursanız, teccalın fitnesinden korunursunuz, ahir zamanın fitnelerinden korunursunuz, sonundaki beş ayeti de okuduğunuz zaman efendim, mahfuz kalırsınız, geceliğin gece, esen kalırsınız. Efendim, gecenin istediği saatinde de efendim, şey yapabilirsiniz, uyanabilirsiniz. Evet, Kehf suresi, Kur'an-ı Kerim'in Efendim ortasında 15. 100 e, İsra suresiyle başlıyor. Ondan sonraki efendim e, şeyde e, yer alıyor ki suresi. İnşallah bu hadisi şerife göre hareket edersin. Gelelim ikinci hadisi şerife. İkinci hadisi şerifi Ahmed ibn Hanbel Rahmetullahi Aleyh. Hanbeli mezhebinin imamı müştehidi büyük zatı muhterem. Ebu Hürreye radıyallahu aleyhi almış bu hadisi şerifin rivayetini. Ee, Ebu Hureye peygamber efendimiz Ebu Hir dermiş. Ben onun için bundan sonra Ebu Hir dersem şaşırmayın efendimiz çünkü öyle isimlendirmiş. Ebu Hureyle e, efendim e, kedicik babası demek dişi kedicik babası demek. Ebu Hir olunca efendim erkek kedi babası erkek kedi babası demek oluyor. Efendimiz Hureye dememiş de Hir demiş. Aynı kökten yani e, her kedi demek. Oradan e, o da attırımıza kalsın sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi ona öyle olmuş. Şimdi onun rivayet ettiği e, hadis-i şerif şöyle başlıyor. El-Enbiya'u ihvetun li li'allâtin ümmahatü mşedda ve dinuhum vahid. Ve inni evren nasibi İse ibn Meryem li'ennehu lemyekun beyni ve beynehu nebi ve innehu nâzilun bir daha râyetimiz, ta ve beyaz, aleyh sabbani Mısırani, reşşuğu ve illa müziku belen, fa ve yaktolun veya daul cizyede ve yedul İslam, yahliku fi zamani'l milal kulluha ila'l islam ve tertaul esfedu tertaul usudu ma'al ibili en nimare ma'al baqari ve ziabi ma'al banami ve tel abushibiano bil hayati fela tadur ruhum feym kisu erbaide seneten sünmeye tevaffa Reyselliği Aleyhümüssümlüğün bu da ilginizi toplayacak, merakla dinleyeceğiniz bir hadisi Şerif. Diyor ki Peygamber efendimiz erim <gülüyor> biyahu Peygamberler efendim baba bir kardeşler gibidir. Yani anneler ayrı efendim babalar bir olursa öyle kardeşlere o bu isim veriliyor. Bir adamla evlenmiş müteaddit e, hanımlara allat deniliyor. E, oradan kardeştirler. Yani baba bir kardeşler. Peygamberler yani kardeştir. Yakın kardeştir. Biliyorsunuz anneden kardeşlik, efendim babalar farklı olunca daha az daha zayıf oluyor. Ama baba bir kardeşlik daha kuvvetli oluyor. Evet tam değil ama olsun gene de kardeşler hem de kuvvetli kardeş bunlar. Peygamberler birbirleriyle kardeştir diyor Efendimiz. Böyle başlıyor. Ümmahatüm şetta ve dinimim vahidün. E, Annelere ayrı ama dinleri bir. Yani bu ne demek? İnanç bakımından bir ama şeriatleri farklı. Anneler farklı demek. Yani uygulamadaki efendim uygulamalar, şeriatler farklar var. Ama esas inançları itibariyle hepsi aynı. Ana e, şeyleri, inançları. Babam mesabesinde olan efendim, inançları aynı. Dinleri bir. Nedir? Bütün peygamberlerin hepsinin içinde olduğu din nedir? İslam dinidir. Adem aleyhisselam da, Nuh aleyhisselam da, İbrahim aleyhisselam da, Musa ve İsa aleyhisselam ve peygamber efendimiz de hepsi İslam peygamberidir. Dinlerin dinleri, hepsinin dinleri bir tek dindir, İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmak Allah'ın Birliğinin kabul edildiği Allah'tan gayriye ibadet edilmeyen din demek o. Ve inni evren nasibi İsebni Meryem ve Efendimiz bir çok tatlı yani milyarları ilgilendiren güzel bir söz söylüyor. Ben Meryem'in oğlu İsa'ya insanların en uygun, en yakın, en dostu olanı. Ona en evla olan, uygun olan, en dostu olan, en yakın olan benim. Onun en çok himaye edicisi benim. Onu en çok koruyan benim. Aramızdaki bağlar en kuvvetli olan benim demek. İsa aleyhisselamın sadece annesinin olması dolayısıyla efendim, korunması gerekiyor. Hak yoldadır. Annesi masum bakire Meryem validemizdir. Ee, kendisi de masum tertemiz Allah'ın bir peygamberidir. Allah Teala azzetleri Adem aleyhisselam'ı annesiz ve babasız sokaktan yarattığı gibi efendim eee de İsa aleyhisselamı da Meryem validemizden babasız olarak efendim yaratmıştır. Her şeye kadirdir. E, şeyde de e, hayat bilgisinde de yani canlıları inceleyen ilimlerde de biliyoruz ki Çiftli yani erkekli dişili olan efendim yaratıkların üremeleri erkek ve dişi ile olanların üremeleri bazen dişi veya erkek olmadan da olabiliyor. Mesela ama aşılandığı zaman daha güzel oluyor. Mesela kurmalarında aşılanmadan da gene kurma oluyor fakat küçük oluyor ve dökülüyor gibi. Yani Cenab-ı Hak her şeye kadir, onu da annesiz yaratmış diye savunulması lazım, korunması lazım, müdafaa edilmesi lazım. Peygamber Efendimiz bunu üzerine alıyor. Yani onun hak peygamber olduğunu savundu zaten. İslam onu kurtardı. İslam ona Efendim e, e, en güzel şekilde savunma e, sağladı. Evet. nebi Onunla benim aramda başka bir peygamber de yok. Birbirimize en yet yani peş peşe gelen iki peygamberi diyor peygamber abenimiz ve innahu nazilun ve o ahir zamanda inecektir de yerizle. İsa aleyhisselam inecektir de yerizle. Firzatu muhu o onu gördüğünüz zaman farifuhu ee, yani bilin onu ben size belirteyim şaşırmayın. Ev size bildireyim. Raculun merbuut merbu demek yani mütedil orta boylu demek. Ne çok fazla, ne de kısa, ne çok şişman. Orta boylu. Efendim ilalhum reti beyaz. Kırmızı beyazdır, pembe beyazdır e, rengi. Alehi sevani Mısırani. Efendim üzerinde Mısır kumaşından iki parçalı elbisesi vardır. Efendim re shufu e, alnından başından terler efendim böyle boncuk boncuk inci inci e, görülür efendim damlalar ve illem yusefü belerin yani yağmur olmadığı halde su gelmediği halde efendim damlar damlalar görülür. Kıyıdık kuş salib geldiği zaman e, haçı kıracak salibi kıracak ne, ne bu böyle ben bunu dememiştim ki, nereden çıkarttınız bunu diye talebi kılıracak ve yaktülül hınzır ve hınzırı yani domuzu öldürecek. Yani e, İslam'da ve Yahudi dininde hınzırın yenilmemesi bildirdiği halde ya, bu bir sembol, e, bir işaret e, gibi benimsenmiş, efendim e, tutulmuş halbuki e, tıbbi pek çok zararları var. Efendim, hızır'ı da öldürecek ve ya da o ciziyete efendim, ve cizyeyi de kaldırır. Yahut Müslüman olmayanlara efendim vergi koyar manasına da gelebilir. E, şu anda yanımda e, bakacağım geniş kitaplar olmadığı için bu iki ihtimalle söylüyorum. Ve yadunnaf ilel-İslam Bütün insanları İslam'a çağırır. Hak din İslamdır ey insanlar, ey beni sevenler, ey ben Krist eh, İs e, İsa'ya mensubum, iyi seviyeyim diyenler. Hepiniz gelin bakalım İslam'a diye hepsini İslam'a çağırın. Ve <fey>, eh, eh, yehle küfi zamanihil milleti dediği burada bütün başka dinler millete İbrahim'e denildiği gibi millet bazen. Din maalesef kullanılıyor Arapça'da. Bütün dinler onun zamanında yok olur, helak olur. Hepsi birden illel İslam sadece İslam kalır. İslam'dan başka dinin batıl olduğu putlara, tapılmayacağı, haçlara, tapılmayacağı, insanların elleriyle yaptığı taşlara, ağaçlara, dağlara, şu veya bu yaratıklara, yaratılmışlara tapılan dinlerin hepsi gider. Öyle bir sulh, öyle bir adalet öyle bir düzen gelir ki dünyaya o zaman ter taul usudu maal ibil Aslanlar otlar deve ile beraber yani devenin üstüne saldırıp onun etini yemez rata yerta'u efendim yayılmak otlamak demek artık aslan da o zaman ot mu yiyecek bilmiyorum ama deveyi yemeyecek yani deve ile beraber yayılır çayırda diyor Ven nimaru maal bakar nemir kelimesinin çoğulu bu da. Nemir de kaplan demek. Kaplanlar da sığırlarla beraber. Yani bir tarafta Benglal, Bengal kaplanı 3 metre boyunda korkunç, efendim güçlü bir yaratık. Öbür tarafta sığır. Başka zaman olsaydı atlardı ama artık o suh ve sökün devresinde kaplanlar sığırlarla beraber e, yayılırlar ve ziabı ziab da zit kelimesinin çoğulu efendim kurt demek. Efendim Malga kurtlar da koyunlarla beraber aynı yerlerde dolaşırlar, yayılırlar otlaklarda birbirlerini yemezler. Yani o kadar surh ve şükün var ki en tabiat itibariyle birbirlerine düşman olan saldıran varlıklar bile birbirlerine saldırıp canlarını yakmıyor. Tam bir güzel, asude, surh ve şükün dünyası. Ve yal abusif yani bir hayat çocuklar yılanlarla oynarlar. E, felah yadır ruh. Yılanlar onları sokmaz, zarar vermez. O kadar güzel bir devre olacak. Efendim feyemküsü küse i neseneten İsa Aleyhisselam 40 sene kalacak insanların arasında. Sümmeyete Vefa. Sonra vefat edecek. Ve Yusalli Aleyhil Müslümanlar da efendim onun cenaze namazını kılacaklar. Onun üzerine cenaze namazı kılacaklar. Bu da ilginç. Böyle bir efendim hadis-i şerif. Üçüncü hadis-i şerif de Hz. Ali Allah'ın aslanı Hayber Fatihi efendim e, Seyitlerin dedesi efendim şeriflerin dedesi e, Hz. Ali İbni Ebi Talib Vesedullahil Galip, radıyallahu anh ve kerramallahu ciheten deylemi rivayet etmiş Müsnedül Firdevs kitabında. Bu hadis-i şerif de Derli toplu ana konuları özlü bir şekilde anlattığı için can kulağıyla dinleyin. Bunları da iyice ichatınıza tutun. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El enbiya u kadetin ve fukaha u saadetin ve mücazilese tuhum ziyadetun ve fi memaril leylavenna as fi ajanib menkufsa a'marun mahfuzah ve lemavtu yatiikum maudeten ve men zerra hayran yahsuduhu rağbeten seven zera şerran yahsudu edameten. Şimdi bu güzel hadisi şerifin inci ve mücevher gibi olan cümleciklerinin anlamlarını verelim. Anlatalım size yani. E el enbiyau kad tun. Kad tun kelimesi kaid kelimesinin çoğuludur. Efendim kıyadet ediciler. Yani toplulukları yöneten, sevk eden büyük yöneticiler. Peygamberler yani komutanlar bir ordu yönettiği gibi toplumları yöneten efendim hayra sevk eden, cennete sevk eden, Allah'ın rızasına sevk eden büyük yöneticiler, büyük kılavuzlardır efendim. Önderlerdir. Vel <Sessizlik> fukaha saadetün, saadetün sadetün şeyitler demek. Seyit de bir kavmin önde gelen Eşrafu ayağını gözde ve baş üstünde olan e, saygı değer insanlar demek. E, peygamberler büyük önderlerdir toplumlarını yöneten, bin e, alimleri de efendim toplumun en gözde, en soylu kıymetli varlıklarıdır, en kıymetli insanlardır. Bin alimleri, dini iyi bilen alimler. Başkaları değil dini iyi bilen alimler. Bunların kıymeti efendilikleri, asaretlilikleri, soylulukların neden? Çünkü Allah'ın yoluna insanları efendim öğretiyorlar, sevk ediyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar, bilgilendiriyorlar. Ey insanlar yanlış yollara, yollara gitmeyin, sapıtmayın, şaşırmayın. Bak biz tarihi biliyoruz, coğrafyayı biliyoruz, maziyi biliyoruz, dini biliyoruz, dünyayı biliyoruz. Aman ha başka yanılmış kavimler geçmişte tarihte helak olmuş kavimler gibi yapmayın diye, etmeyin diye onları cennete götürmek için uğraşıp duruyorlar. Peygamberlerin gösterdiği yolu onlara göstermeye çalışıyorlar. Ve mücadelesetün, ziyadetün, evet o alimlerle beraber oturmak her yönden efendim karlı ve her yönden bir takım şeyler kaza kazanma vesilesidir. Artma vesilesidir. Neler artar? Bir kere bilgisi artar. Cahillikten kurtulur. Onlarla oturan insanlar. İkincisi, sevabı artar. Çünkü ilim meclislerine devam etmek, o alimleri dinlemek, ilim öğrenmek, İslam'ın en önemli faaliyetidir. Ondan sonra başka neler artar? Nuru artar. Başka nesi artar? Maddi, manevi kazancı da artar. Çünkü efendim böyle efendim, e, din, dindar oldu mu rızkı da insana temiz olur. Cenab-ı Hak müttekil kullarına ummadığı yüretilen kapılar açar, malı mülkü de çok olur. Bereketli, tertemiz malı mülkü de çok olur. Allah yoluna gittikçe efendim Allah Teala Hazretleri hayrını arttırır. Hıyanet ettikçe Allah'ın emrini tutmacılıkça da fakirlik gelir. Evdeki pislik, pasaklılıktan, efendim evden bereket gider diyor Peygamber Efendimiz. Efendim el hıyaneti efendim Tecrürür, fakir diyor. Yani hain olmak, emin kimse olmamak, fakirliği çeker, getirir diyor. Yani ahlakın rızıkla ilişkisi var. Cenab-ı Hak veriyor veya vermiyor. Veren Cenab-ı Hak olduğu için insanın sağlam insan olması lazım. İşte o alimlerin meclislerine katılanlar her yönden kazançlı çıkarlar. Her bakımdan e, zenginlikleri artar. Maddi, manevi görünür, görünmez dünyevi, bir, uhrevi bir zinginlikleri artar. Evet. Onun için alimlerin çevresinden ayrılmayın. Hakiki Rabbani efendim mütteki alimlerin sözünün dairesinin dışına kaçmayın. Gösterdiği istikametten yanlış yöne gitmeyin. Efendim, onlardan uzak düşmeyin. Sonra sizi kurtlar. Masum kuzucuklar gibi, yalnız kalmış dağdaki kuzucuklar gibi Açalar, kandırır. Siz anlayamazsınız, siz cevabı veremezsiniz. O alimler anlatırdı, söylerdi, yanlıştan korudu. Onların yanında olmadığınız için kanarsınız, şeytanın fitnesine kapılırsınız, ecâlin fitnesine kapılırsınız. Ahiretiniz mahvolur. Aman, onların meclislerine devam. Ve en tümfi leyli ve nehar. Evet, bu çok umumun bir efendimiz biraz da uyarıcı bir, bir hakikat, bir söz. Siz gecenin gündüzün efendim, akıp gittiği bir yol üzerindesiniz. Gece ve gündüz sanki akıp gidiyor. Zaman akıp gidiyor. Siz o akışın içindesiniz. O akışın üstündesiniz. Yani nehrin üstündeki yaprak gibisiniz. Zaman sizi alıp götürüyor. Nereye doğru götürüyor? fi menkul satın. gittikçe azalan hayat devresi var. Her gün her gün biraz daha azalıyor sermayeniz ve amanin, mahfuzat için ve efendim, sınırlı ömürlerle bu zamanın akışının üstünde bir yaprak gibisiniz. Gece gündüz sizi bir yere doğru götürüyor. Akıp gidiyorsunuz vel mevtü yediküm ba'deden. Böyle akıp giderken ölüm birdenbire size gelir. Yani nehir giderken giderken bir uçurum, bir girdap, bir efendim şelale güldür güldür mahvolup gidersiniz. Hayat hayat biter, ömür bitiverir, ecel ansızın gelir verir. Evet, ölüm bitti, geldi, ömür bitti. Sonuç sonuç insanın bu dünyada yaptıkları işlere bağlı. Hemen hayran yahşudu yahsüdü rabeten hayır eken bu dünyada efendim Cenab ı Hakk'ın irtifatına mazhar olur. rabet e, kazanır ahirette efendim hayır biçen hayır eken rabet biçer. yani o oh, ahirette itibarlı bir kul olur. Allah'ın sevdiği teveccüh buyurduğu bir kul olur. ve benzera şerran yahsüdü Nedameten şer eken, yani bu dünyadayken şerli bir şekilde kötü işler yaparak, günahlar işleyerek ömür geçirende ahirette pişmanlık biçer. Ah keşke öyle yapmasaydım, vah ke keşke böyle yapmasaydım. Bitti, dünya imtihandı, hayat imtihandı, sen imtihandı. Hatalı işler yaptın, şimdi ah vah ediyorsun. Firmeti yok, şerrün nedamet yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en kötüsü kıyametteki pişmanlıktır. Çünkü çaresi olmayan bir pişmanlık. Ey kardeşler, ey müminler, ey dinleyiciler, ey insanlar, son pişmanlığa düşmeden aklınızı başınıza toplayın. Bu hadis-i şerifler çok önemli ikazları içeriyor. Efendim bu ikazlardan müteyakkız olun. Anlayın ne söylenmek istediğini. Peygamber Efendimiz'in size neyi gösterdiğini anlayın, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine uyun, ahirette onunla buluşun, cennette onun komşusu olun. Gehenneme düşüp de cehir cehir yanmak Efendim çok büyük, çok büyük nedamet getirir. Allah Teala Hazretleri hepinizin ve hepimizin yardımcısı olsun, hepimize hak yolu göstersin, hepimizi yanılmalardan, fitnelerden, aldatılmalardan korusun. Baskılardan, zulümlerden, gadirlerden korusun, efendim. hepimizi sevdiği yolda yürüsün, sevdiği işleri yapmaya muvaffak eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Efendim bu konuşmamı bir de güzel bir müjdeyle, e, bayram sonrası, bayram hediyesi gibi bir müjdeyle bitirmek istiyorum. E, şu anda ben Avustralya'nın bir başka şehrindeyim, yani bir hızımda diyelim, başka bir şehre gittik. Efendim neden? Çünkü oradaki kardeşlerimiz Allah razı olsun gayret ettiler, himmet ettiler. Efendim bir güzel bahçeli bina aldılar. Efendim içinde yapılan şeyleri var ve cami açtılar. Efendim Avustralya'da Sidney'den sonra ikinci Mehmet Zahid Kotku dergahı açıldı. Hem cami hem dergah elhamdülillah ona kavuştuk. Çok çok sevinçliyim, çok mutluyum. Hocamızın ruhu şad olsun. Bize bu yolları efendim işaret buyuran o olduğundan camilere onun ismini veriyoruz. Ruhu şad olsun, makamı âlâ olsun, himmetlerine Allah bize erdirsin. Bu biraz da sizden gurbette ayrı oluşumun sebebini de sanıyorum size birazcık izah eder. Yani yurt dışında inşallah daha nice nice böyle camiler dergahlar aşarız. Cihan'a zaten Türkiye Müslüman elhamdülillah 199'u %100 Müslüman olsun inşallah hiç itiraz eden kimse kalmasın. Efendim tereciye terasatma lüzum yok. Zaten herkes orada İslam'ı biliyor. Dünyanın başka yerlerinde inşallah İslam bilmeyenlere İslam'ı anlatarak efendim e, İslam'ı yayalım. Cenab-ı Hakk'ın dinine hizmet edenlerden olalım. Güzel hizmetlerimiz sebebiyle Rabbimiz bizim kusurlarımızı bağışlasın. Rahmetine erdesin. Cümlemizi ve cümlenizi iki canlı aziz ve bahtiyar eylesin. Ee, Peygamber Efendimiz'e komşu olun. Peygamber Efendimiz'in iltifatına mansar olun. Cenab-ı Hakk'ın selamına erin. rıdvan eklerine nail olun ve olalım. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahü ve Berekatü.